Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve sahbihi ecmaîn. Emma bat geçen hafta hatırlarsanız Allah'ın isim ve sıfatlarına iman bölümüne değindik. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerine, sıfatlarına iman etmemiz gerektiğini kitabın ve sünnetin haber verdiği tarzda, ehli sünnet ve cemaat imamlarının bize öğrettiği çerçevede doğrulamamız gerektiğini söyledik. Bazı imamların bu konuda görüşlerini almıştık. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in bütün bu dört büyük imamın yolunda gittiğimizi de beyan etmiştik. En önemli husus yani özetle şuydu, biz Allah'ın isim ve sıfatlarına Rabbimizin ve Resulümüzün haber verdiği gibi ispat eder, doğrular, beşere benzetmeyiz. Yani Allah subhanahu ve teala'nın elini, yüzünü, gözünü, biraz sonra gelecek bazı sıfatlarını yine göreceğiz. Kendisine yakışır tarzda, celaline layık tarzda iman ettiğimizi, söylediğimizi haber vermiştik. O halde neyse kemis kemisi şey'i ve huva sem'i ulu basir, onun benzeri hiçbir şey yoktur, o temdir ve görendir ayeti bu konuda bize şu ara inşallah 11. ayet Şuara mı Şura 11 mi? Mahmut hocam Şura 11. ayet bizim için bu konuda açık denildi. Şimdi Allahu Teala'nın bazı sıfatları o bölüme geldik. Ahmet hocam senden inşallah dinleyelim. Evet hocam. Allahu Teala'nın bazı sıfatları en ulu, en mükemmel ve en yüce sıfatlar Allah Azze ve Celle'nindir. Bu sıfatlarda hiçbir yönden eksiklik olması söz konusu değildir. Evet, yani Rabbimizin sıfatları celaline layık en yüce, en ulu sıfatlardır. E zaten Rabbul Alemine Kürşat Hocam en layık olan da budur. Yani bizleri yaratan, kainatı, var, varlığını, yokluğunu bir anda var eden o Rabbul Alemin elbette ki övülmeye layık ve en yüce sıfatlara layıktır. Şimdi, Buradaki bu cümleden şunu da anlayacağız. Allahu Teala'nın Muhammed Ali asla isminde sıfatında bir noksanlık yok. Sıfatları kemal derecede. Yani Allahu Teala'nın bir sıfatında eksiklik ve noksanlık ifade etmek Allah'ın zatına da zarar verir. Sıfatlarının eksikliğini ifade etmiş oluruz. Bu halde Rabb'imin isminde, sıfatında yüce olduğuna, eksiksiz olduğuna iman ediyoruz. Buna dair şimdi deniller var. Evet. Bu sıfatların sayısı çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Hayat. Allahu Teala şöyle buyurmuştu. Allah o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O haydır. Diridir. Kayyumdur. Zatıyla ve kemaliyle kaindir. Bakara 255. E... Evet. Hayat dediğimiz zaman Allah Subhanahu Teala'nın Taala'nın diri olduğunu, canlı olduğunu ispat ediyoruz. Yani iman ettiğimiz Allah diridir. Yani yok değil. Ölü değil. Haş ve kella böyle bir isim veya bir sıfat arayışlarına da girmeyeceğiz. Bize burada yakışan Kur'an'ın haber verdiğini ispat etmek. İşte ayet Allahu la ilahe illahu huvel hayyul kayyum. O Allah'tan başka hak, mabut ilah yoktur. Ve o hayy ve kayyumdur. Diridir. Kayyumdur. Zatıyla ve sıfatıyla kaimdir. Peki buradaki hayat nedir? Diri demektir. Biz Allah'ın diri olduğuna ve hay olduğuna, hayat sahibi olduğuna, hayat sıfatı olduğuna iman ediyoruz. Kur'an dedi. Ona da iman edeceğiz. Peki bu birinci sıfat olarak üzerinde durduğumuz. Evet. Ki ilim. Allah-u Allah Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Tevbe olmuş İlla Allah bi kullu şeyhim alim. Burada da Rabbimizin alim sıfatını yani bilme sıfatını doğruluyoruz. Öyle Allah subhanahu wa ta'ala yaratır ve yarattığı kulunu da bilir. Yarattığı tüm varlıklardan haberdardır. Ele ya'nemu men kâneke ve huve latiful khabir. Yani o yaratan latif ve khabir olan Allah bilmez mi diyor Allah diyor. Bu ayette de açıkça inna allaha bi kullu şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Allah'ın bilmesinde bir sınır yok. Öncesi yok, o anı yok, sonrası da yok. Her şeyi bilir, her an bilir. Bir şey vuku olduğu an öncesini de, vuku sonrasını da, vuku anını da bilir. Bazıları Allah bir şey olmadan önce, vuku olmadan öncesini bilmez. O şey gerçekleşir, o anda bilir iddiasında bulunurlar. Bu en sünnet inancı değildir. Bu asla doğru bir inanç değildir. Allah Subhanahu ve Taala'nın ezeli ilmiyle her şeyi bildiğine ve bunları yazdığına, bunları irade ettiğine ve bunları aynı şekilde yarattığına iman ederiz. İlminin bu anlamda sınırsız, kuşatıcı olduğunu doğrularız kardeşlerim. Bilmem anlatabildim mi Hakan hocam inşallah. Eyvallah. 3. Evet. Kudret Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Allah her şeye kadirdir. Evet üçüncü sıfatımız Kürşat Hocam kudret. Birinci sıfatımız hayat. ikinci sıfatımız ilim. Üçüncü sıfatımız kudret. Nedir kudret? Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kadir olduğuna her şeyi meydana getirmeye güç ve kuvvet sahibi olduğunu iman ediyoruz. Onda bir kudret var. Dilediği zaman ol dedi mi, olu verir. Yok ettiği zaman yok eder. Hani dün dolular yağdı. Ol dedi Allah Subhanahu ve Teala ta hiçbirimizin tasavvur edemeyeceği anlamda bir hadise yaşandı. İnsanlar şok oldu. Allah her şeye kadir. Değil mi? Demin bunu konuşuyorduk Erol hocam, değil mi? Nasıl kadir? Yumurta büyüklüğünde Nasıl Bunlar... lazım? <gülüyor> evet. Evet. Yani bilimsel olarak değil mi laboratuvar sistemine göre Kürşad hocam anlatıyor. Yani olmaması gerekiyor. Ama Allah subhanahu ve ta'ala muazzam güzellikte bunları meydana getiriyor. İşte ayet bunu öğretiyor. ''Vallahu ala kullu şeyin kadir'' Buradaki şey bakın her şeye, aklınıza ne geliyor? Neyi tasavvur ediyorsunuz? Allah subhanahu ve ta'ala onu yaratmaya, meydana getirmeye kudret sahibidir. Her şeyin sahibi odur. E tabii ki yani kainatın sahibi bilmez mi, kudreti olmaz mı? Allah için bu sıfatlar kemal derecede. Demek kemal derece yani. Kemal mütekamil dediğimiz Türkçe ve Arapça bir kelimemiz. Yani onda eksiklik, noksanlık, zayıflık, acizlik söz konusu değil. Her şey mükemmel anlamda o sıfatıyla Rabbimde Rabbimde zatında kaimdir. Böyle iman ediyoruz. Güzel. Bu konuda dördüncü sıfatımız... Dört semi ve basar Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Evet, birinci sıfatımız hayat, ikinci sıfatımız ilim, üçüncü sıfatımız kudret, dördüncü sıfatımız yani kitap üzerinde işlediğimiz, semi işiten ve basir veya basar yani görendir. Allah Allahu Teala işiten ve gören Tabi işitme ve görme celaline layık işitme ve görme. Benim işittiğim ve gördüğüm gibi bir Allah tasavvurumuz yok. Allah celaline layık işitir. Celaline layık görür. Çok özel bir anlamda, spesifik bir anlamda diyorum Allahça işitir. Birileri işitmez, görmez diyerek sıfat inkarcılığı yapıyor. Ve bunlar cehmiye okulunun mensupları. Türkiye'de bu yani sesi e, duyuranlar var kardeşlerim duyuyoruz. Yani allah Teala'nın istiva sıfatını veya e, işitmesini görmesini inkar ediyor. Hatta içinin e, anlamlarını bile boşaltmışlar hocam Mahmut hocam. Anlamları bile inkar etmişler. Anlamı inkar ettiği gibi sıfatı da inkar etmeye başlamışlar. Dolayısıyla biz burada işitmeyi kabul ediyoruz. Allah için işitme var. Allah için görme var ama ona yakışır bir işitme ve görme diyoruz. Peki biz işitme ve görmeyi kabul etmekle beşere mi benzettik? Hayır. Şimdi o zaman ikinci bir seçeneğimiz var Erol hocam. O zaman biz kesinlikle şunu mu diyelim? Allah işitmez görmez. O zaman var olan sıfatları Mahmut hocam inkar etmiş olmaz mıyız? Yani sıfatın kabulü Kur'an ve sünnette geldiği gibi bir beşere benzetmek mi olur? Bir müşebihe mi olur? Bir haşviye mi olur? Bir cisimci mi olur hocam? Sen şimdi Allah'ın eli var, yüzü var, gözü var, işiten gören diyorsun. Sen bir mücessimesin birilerine göre. Ne demek hocam bu? İstişare dedim. Hocam bunlar hatta şu, hatta aşmak e, şöyle, lazım bir şeyin gerekleriyle. Sen böyle dersen bu mu anlamına gelir diyorlar. Evet. Ben yani bu anlamı söylemiyorum. Bu kadarını söylüyorum. Yani Allah Celle, Celle bu sıfatlara sahip dedi mi? Olmaz. Sen Allah Celle Celle'nin işte bu sıfatları var dersen ona organ izah etmiş olursun. O demeye gelir. O efendim bunu insanlara yaratılmışlara benzetmiş olursun. Buna benzer vehimlerle hareketliyorlar. Halbuki biz nerede duracağımızı, neyi ispat edeceğimizi biliyoruz. Diyoruz ki benzetmeden Şanına yaraşıyor bir şekilde Allah sellecelerinin bildiği, keyfiyetini ancak kendisinin bildiği şekilde bu sıfatlara sahip çıkıyorsun. Çok güzel hocam bak burada çok önemli. Yani sen o zaman ehli sünnet ve cemaat akidesine mensup bir mümin olarak şunu öğretiyorsun bana. Diyorsun ki biz Kur'an'ın tüm ayetlerini masaya yatırıyoruz ve o nasların bütününden hareketle diyoruz ki Hani Şura 11. ayet-i kerimeden dolayı evet biz Allah'ın ismini sıfatını kabul ediyoruz. Çünkü işiten gören eli yüzü gözü olduğunu doğruluyoruz. Şura 11'i de delil getiriyoruz. Bunu kabul etmekle de bir beşere benzetmediğimizi ifade ediyoruz demiş oldun. Ben böyle anladım. Enü sünnetin akidesi budur. Şimdi Allah'ın eli yüzü gözü var demekle Allah bir cisim oldu mu olmadı mı hocam? Bu soru bile saçmalamış soru. Yani, yani o cisim mi değil mi? Biz böyle şeylere girmemiz Yani Allah'ın necelerliği o. <gülüyor> Kendimden... Ama ben şimdi saçmaladım mı yoksa? <gülüyor> ee, ya bu sizin değil. Başkalarının sorusu değil <gülüyor> Allah razı olsun. Yani ben bunları açıyorum ki çünkü karşımıza bu sorular çıkabiliyor. Özel <gülüyor> konferanslar tertipleyip ee, Müslümanların imamlarını, alimlerini cisimcilikle suçluyorlar birileri. Oysa yanlış anlıyorlar o kardeşlerimiz. Biraz bu konuları detaylı araştırmaları lazım. Evet hocam. Evet, böyle e, e, e, yani bizim söylememiz e, Allah Celle Celaluhu'nu bize bildirdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın bize bildirdiği <gülüyor> şekli ne ilerisine gider ne gerisine gider. Ayetler tüm de, hadisler nasıl bir e, Allah-u Celaluhu tanıttıysa bize öylece iman ederiz. Öylece kabul ederiz. Yani selefin literatüründe yani akide disiplininde hocam e, şunu okuduk biz Allah Subhane ve Teala için ne cismi ispat etme yani o bir cisimdir anlamında onu ispat etme ne de onu nefyetme ciheti vardır. Yani burada tavakkuf dediğimiz sukuud ediyoruz, duruyoruz. Allah subhanahu ve teala el yüz göz demişse biz el ve yüz ve gözü kabullenmekle organ ispat etmedik. Cisme Allah'ı benzetmedik. Çünkü öyle diyorlar siz el derseniz yüz derseniz bir cisme benzetiyorsunuz. Bir cisme olduğunu iddia ediyorsunuz. Şimdi şu soru çok ciddi anlamda bir soru. O zaman bu cismi inkar edenler Allah'ı nasıl tavsif ediyorlar, nasıl nitelendiriyorlar? Eli olmayan, yüzü olmayan, gözü olmayan, işitmeyen, görmeyen, istiva etmeyen, nuzul eylemeyen, gülmeyen, bütün bu sıfatlar yokmuş şimdi o zaman. Yani bu cismi ne ispat ederiz ne nefret ederiz. Biz Allah'ın bu isim ve sıfatlarını kabul etmekle de cisimci olduğunu itiraf etmedik. Yani cisme ait olduğunu, kendisinin bir cisim olduğunu itiraf etmedik. Dolayısıyla burada bazıları, yanlış bir e, okul aslında ortaya koyuyorlar ve bu cehmiye okuludur ve günümüzde bunu bazıları dillendiriyorlar. Umulur ki bu hatadan dönülür kardeşlerim. Bakın neyse kemis iy şeyu vehu'l basir. Yani işiten ve gören olduğuna dair Ahmet Hocam açık bir delil var. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işiten ve görendir. Demek Allah işiten ve gören sıfatları Allah subhanahu ve ta'ala için ispat edeceğiz. Ve celaline layıktır diyeceğiz. Şimdi geldik beşinci Beş. sıfat. Kelam, Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Ve beşinci sıfatımız kelam. Birinci sıfat hayat, ikinci sıfat ilim, üçüncü sıfat kudret, dördüncü sıfat semi ve basir demiştik. Ve beşinci sıfat kelam. Nedir kelam? Allah konuşur. Ya hocam ya eli var dedin, konuşur dedin, yüz var dedin, göz var dedin. Ya hocam bir beşere mi benzetiyorsun? Haşı ve kella değil mi Hakan hocam? Biz bunları Kur'an ispat ediyor. O zaman Muhammed Ali şunu mu diyelim? Konuşmaz, işitmez, görmez, bilmez, kudret yok. Böyle bir Allah tasavvuru olur mu? Ya bu sıfatı kabul edeceksin ki ettik. Nasıl cenahine layık bir şekilde kabul ettiyse o şekilde de herkesin kabul etmesi gerekiyor. Yani ya inkar yoluna gideceksin ya da kabul edip Allah'a yakışan sıfatlardır deyip elhamdülillah bu ümmetin ehl sünnetinin gittiği yolda gitmiş olacağız. Başka bir alternatif yok yani. Hocam hani daha burada haddi aşarap diyorlar ya yani, yani Allah ne bir şeyin üstündedir ne altındadır ne içindedir ne dışındadır ne sağındadır, ne solundadır. Yani böyle de bir şey yapıyorlar. Yani bu, bunlar ne kadar çirkin sözler? Yani Allah çelecileri haline. Yani e, Allah çelec. Yani ne olsun? Yani e, yoktur demeye dili varmayan bir adam gibi. Yani yoktur diyecek diyemiyor Yani sırımdı Yani Allah çelecileri halı kendisini nasıl tanıttırsa o kadarını söyle kardeşim. Yani neyse bunu alı nedir yani? Varlığını yok görüyorlar artık. Yani ne doğuda ne batıda ne kuzeyde ne güneyde ne üstte ne altta ne kainatın içinde ne kainatın dışında. Nerede? Allah subhanahu ve teala'nın kitabında haber verdiğini sen söylesen Allah'a yakışandır desen. Yani bunun sakıncası ne ayıbı ne ki zaten bu bizim e, ümmetimizin ehli sünnetin yolu değil mi hocam? Maalesef bakalani çıkmış böyle diyor yani. Dü Allah ne yerde ne gökte ne dışarıda ne içeride ne kuzeyde ne güneyde ee, Oysa işte Kur'an demiyor Er-Rahmanu alel arşeste ve rahman olan Allah arşa istiva etti Allah Resulü aleyhisselatü veselamın yanına bir cariye getirildiğinde cariyeye ben kimim diye soruyor cariyeye sen diyor ente Resulullah diyor sen Allah'ın Resulüsün diyor sonra Allah nerede diye sorduğunda fisseme diyor semanın üzerinde yani biz bu hadiste geldiği gibi söylesek Rabbimizin celaline layık tarzda semanın üzerinde desek sakıncalı olan bir şey var mı? Dolayısıyla nasların çerçevesinde bir Kürşat Hoca, Kur'an ve sünnetin çerçevesinde dinimizi bilmeli Allah'ı öyle tanımalı. Şimdi kelam dedik. Musa Allah Musa ile konuştu. Konuşan kim burada? Fa'il Kim burada? Fa'in. Allah. Konuşulan kim? mef'ul olan Musa. Yani konuşan fa'in. Allah celaline layık tarzda konuştu. Kendisine konuşmayı layık gördü. Şimdi biz şöyle mi diyelim? Yok ya Rabbi sen kendine her ne kadar konuştu desen de biz senin konuşmadığına inanıyoruz. Bizim Allah tasavvurumuzda senin konuşmadığına iman ediyoruz. Bu Kur'an'a zıt değil mi? O zaman en doğru en senim, en ilmi yol nedir? Ya Rabbi Kur'an'da bize dedin ki Musa. Allah Musa Allah Musa'la konuştu iman ettik konuşma senin bir sıfatın de. ve biz bu sıfatının da sana layık olduğunu senin Allahça bir konuşman olduğunu doğruluyoruz dersek elhamdülillah İmam Ebu Hanife'nin İmam Şafi'nin İmam Manik'in, İmam Ahmet bin Hanbe'nin yolunda gitmiş oluyoruz eğer bu dört imam bizim şu an bu söylediğimizin Dışında bir cümle söylemişse gelsin bizi birileri uyarsın. Biz de vallahi değil mi Hakan hocam Hakk'a iletilmek istiyoruz. Bize doğru yolu serdirsinler. Geldik altıncı maddemiz. Altı irade. allah Teala şöyle buyurmuştur. O dilediği şeyleri muhakkak yapan. Evet irade dediğimiz allah Teala dilediği zaman yapan, irade ettiği zaman gerçekleşmesini sağlayan, dilemesi meşiyeti, iradesi, istemesi, Allah dilerse isterse gerçekleşir. Allah dilediği şey, Allah'ın dilediği şey gerçekleşir. Allah dilemedikten sonra bütün dünya insanları dilese faydalı olur mu? Mümkün mü? Hani Allah Resulü İbn Abbas'a demiyor mu? Bütün dünya toplansa, sana zarar vermek istese, Allah da sana hayır yazmışsa, ya İbn Abbas Kimse sana zarar veremez. Ya ya ya İbn Abbas yine bütün dünya toplansa ve hepsi sana fayda vermek istese Allah da sana o an zarar yazmışsa bütün insanlar da sana o anda fayda zarar veremez. O halde biz hadiste ve ayette geldiği gibi biliyoruz ki Allah dilerse olur. Bütün insanlar dilese Allah dilemese yine Allah'ın dediği olur. Hani böyle güzel bazen yazılar oluyor kamyonların arkasında arabaların arkasında yolda giderken okuruz Allah'ın dediği olur bir yani e, sıradan bir kardeşimiz bile hani ilmi bile olmasa sıradan bir kardeşimiz bir Müslüman e, ne yapar o yazı yaza bilir Allah'ın dediği olur başka bir şey olmaz Evet geçiyoruz <Gülüyor> yaşa Allah, evet doğru ayettir ama şu an ayetin hangi surede olduğunu hatırlamıyorum olabilir ama bu ayet açıkça Allah'ın iradesine delildir tamam devam edelim. 7 istiva Allahu Teala şöyle buyurmuştur Rahman Arşa istiva etti evet istiva bu da bizim yedinci maddemiz nedir istiva İstiva anlam olarak Evet, yükselme, üstü olma anlamındadır, mürtefi anlamında. Biz bunu anlam olarak kabul ediyoruz. Yani Allah bize gönderdiği, indirdiği, haber verdiği sıfatlarında anlamları bize saklamış değil. Anlamını bilmediğimiz bir sıfat yok. Biz anlamlarını bile Rabbimize havale etmeyeceğiz. Böyle bir selef anlayışı yok. Evet, o anlamı ilk anlamıyla doğruluyoruz ama celaline layık bir istiva. Allah subhanahu ve teala arşa istiva etmiştir. İstiva etmesi Allah'ın gökte olduğunu açık delilidir. Bakın bu ayet Allah-u Teala'nın her yerde olmadığını ispat eder. <gülüyor> Allah-u Teala'nın kapta olmadığını ispat eder. O Rabbül Alemin arşına istiva etti. Arş nerededir? Sema'nın üzerindedir. O halde istivanın varlığını doğrulayacağız. Anlamı üstü oldu, yükseldi, kuruldu anlamına geliyor. Ve aynı şekilde de Rab'bimizin üste olduğunu, semanın üzerinde olduğunu tasdik etmiş olacağız. Evet, toplam 7 maddenin üzerinde durduk. 8. 8 2 el Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Abla Allah iblise dedi ki: "Ey iblis iki elimle yarattığıma Adem'e secde etmekten seni alıkoyam." nedir? Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın iki eli var. Kur'an bize bunu Kürşat Hocam haber veriyor. <gülüyor> ya, "Bana, "Ya İblis, Ya İblis, "Maa mene k ki, Allah Subhanahu ve teala İblise, "Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secdetmekten etmekten koyan nedir? Seni secdetmekten etmekten koyan nedir? Ama Allah Allahu Teala ne dedi? Maa iki elimle yarattım diyor. Şimdi Kur'an iki elden haber veriyor. Peki biz bu iki eli inkar mı edelim? Hayır. İspat ediyoruz. Celaline layık iki eldir diyoruz. Beşerin edine benzemez diyoruz. İşte doğru akide budur. Devam edelim. Üst, <gülüyor> evet. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Gökte olanın size yer, sizi yere batır vermeyeceğimden yinden misiniz Ulûh dediğimiz Allahu Teala'nın üstte olduğunu, yukarıda olduğunu, semanın üzerinde olduğunu ve yüceler yücesi olduğunu itiraf etmektir. Ulûh da Rabbimizin bir sıfatıdır. Emintum men sema'i en yahsifa bikum Bakın gökte olan Allah'ın sizi yere getirmesinden emin mi oldunuz? Allah diyor gökte olan Allah'ın bakın ayet Emintum men fis sema' men fis Sema'nın üzerinde gökte olan o Allah'ın... O sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Demek ki Allah sema'nın üzerinde. Göğün üzerinde. İman ediyoruz. Celaline layık bir tarzda. Şimdi bazıları diyorlar ki... Ya sema'nın üzerinde diyorsunuz... Sema uçsuz bucaksız neresinde? Dünyayı bize mesela bir portakala benzetiyor. Bir yuvarlak bir şekilde... Önümüze getiriyor. Bu Allah o zaman nerede? Sen diyorsun ki seman üzerinde ama bilimsel olarak bu dünyanın altı var, sağı var, solu var. Biz bu felsefelere girmeyeceğiz. Allah subhanahu ve ta'ala bizi bu felsefeden sorumlu tutmuyor. Biz iman ettiğimiz şeyi Kur'an ve sünnetin dediği gibi söyleyeceğiz. Allah subhanahu ve ta'ala bizi bundan yargılayacak. Felsefelerden, kelamdan değil yani yani gündemler biliyorsunuz zaman zaman değişiyor her yüzyılda bir yeni bir bilim geliyor bugünün bilimi gelecek e, yüzyılın bilimlerini yalanlıyor dolayısıyla yani çağdaş bilimlerle değil Kur'an ve Sünnet'imizi öğrettiği çerçevede bilmemiz lazım sahabe o zamanlar bunları mı konuşuyordu tabi'in bunları mı konuşuyordu o halde yani bu noktalarda ölçülü olmak gerekiyor devam edelim 10 ve 100 allah Teala şöyle buyurmuştu. Ancak Rabb'inin celal ve ikram sahibi veci yüzü baki kalacaktır. Evet. Veci maks maksat bundan maksat nedir? Muhammed Ali yüz demek. Rabbimizin Akan hocam, Erol kardeşim yüz demektir. Yani Allahu Teala'nın bakın ayeti bu konuda sabit. Ve yabqa vechu rabbika zul celal ve ikram. Ayet çok açık. Ancak Rabb'inin celal ve ikram sahibi veci yüzü baki kalacaktır. Rabbimiz vecih olduğunu haber veriyor. Yüzü olduğunu haber veriyor. Allah'ın yüzü celaline layık bir yüzdür. Beşere benzemeyen bir yüzdür. Beşerin yüzü gibi bir yüzü yoktur kardeşler. Evet, devam edelim. 11. Nüzul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbimiz tebarike ve teala her gecenin son üçte birlik bölümü kaldığı zaman dünya göğüne iner ve şöyle der. Yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen, isteğini, istediğini ona vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım. 28. Buhariy. Evet. 11. Maddemiz nuzul. Yani nuzul inmesi. Allah Subhanahu ve Taala'nın dünya semasına nuzul etmesi, inmesi. Buradaki inmeyi rahmetinin inmesi, meleklerinin inmesi olarak bir tevhile gitmeyeceğiz. Nuzul, Allah sub subhanahu ve Taala'nın zatına, celaline layık bir şekilde inmesidir. Bazı büyük selef imanları zatına inmesi demiştir. O halde biz diyoruz ki, evet Allah iner, nuzul eyler. Bakın burada hadiste geliyor, yani gecenin kaçta kaç kardeşlerim, üçte 1'lik bölümü gittiği zaman, Rabbul Alemin dünya semasına iner, yok mu bana dua eden? Yani Allah-u Teala diyor ki bana dua edin, ben sizin duanıza icabet edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızkınızı vereyim. O halde dünya semasına inen Rabbul Alemin var. Biz burada Allah'ın rahmetini meleklerinin inmesi olarak tevil edenlerin bu tevillerini doğrulamamamız lazım. Celaline layık bir tarzda iner. Ya hocam yani her gün niye inip çıkıyor falan böyle esprili veya dalgalı bir ifadeler de asla doğru değildir. Yani Allah'ın kitabında, Peygamberin sünnetinde haber verilenleri alaya almak tehlikelidir. Çünkü hafif almaktır, küçümsemektir. Allah ve Resulü söylerken bize hak olduğu için söylüyor. Bilmemiz için, iman etmemiz için söylüyor. Dolayısıyla toplam bakın hayat, ilim, kudret, semi basar ve sonra kelam, irade, istiva, iki el, ulu, vech ve en sonda da nuzul sıfatlarına değinmiş olduk. Muhtasar bir şekilde özetle diyoruz ki bu sıfatların tümü Kur'an'da sabittir, hadisle söylenmiştir, Allah'a yakışan, asla bir beşere benzetilmeyen sıfatlardır diyoruz, iman ediyoruz. Şimdi esma i Hüsna'dan devam edelim. Şu arka bölümü de bitireceğiz bugün. Çünkü en azından daha güzel olur. Evet. Esma-i Hüsna. Allah'ın güzel isimleri belirli bir sayıla sınırlı değil. Bilakis pek çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde açıkça ifade edildiği gibi Allahu Teala bu isimlerin isimlerden bir kısmını bize bildirmiş, diğer bir kısmını ise kendi ilminde saklı tutmuştur. Allah'ın kendine isim olarak verdiğim ve kitabında indirdiğim veya mahluka, mahlukatından hangi bir kimseye öğrettiğin veya hatta kayıt ilminde kendi katında kendin için saklı tuttuğun sana ait olan her isimle senden yüce Kur'anı yüce Kur'anı Kur kabrimin kabrimin bah buharı baharı baharı göğsümün nuru üzünlümün üzünlümün üst hüznümün alıp atıcı ve kederimi kederimin giderici giderici kılmanı, kılmanı istiyorum. Evet, güzel. Devam edelim. Esma ustayı bilme hususunda tek kaynağımız seri metinlerdir. Buna göre Allahu Teala Kur'an ve sahih sünnette geçmeyen bir isimle isimlendirmemiz caiz değildir. Şu da bilinmelidir ki Allahu Teala'ya ait isimlerin, isimlerin her birinden Allah azze ve celle'ye ait bir sıfat çıkar. Rahman isminden rahmet sıfatının Aziz isminden İzzet sıfatının çıktığı gibi. Diğer isimleri de böyledir. Evet o halde Esmaül Hüsna 99'la sınırlı değil. Ve fazlasıyla bulunmakta. Ve Allah subhanehu ve ta'la bize isimlerinden bilmemiz gerektiği kadarını bize bildirmiş. Ama bizim bilmediğimiz, kendisinin bize bildirmediği nice sıfat isimleri vardır. Dolayısıyla biz o isimlerle de bilmediğimiz o isimler ve sıfatlarla ya Rabbi senden isteriz dememizde bir beis yoktur. Nitekim peygamber bakın bu duasında bize bunu haber veriyor. O halde burada temel bir nokta var orada cümle içerisinde Allah'a isimler sıfatlar aramaya kalkmayacağız. Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir. Kitap ve sünnetle sabittir. Aklımızdan bir sıfat ve isim üretmeye kalkmayacağız. Bir diğer nokta her bir isimden bir sıfat olabiliyor bakın aziz isminden izzet rahman isminden rahim e, merhamet ve aynı şekilde rahim isminden merhamet sahibi olduğunu ifade edebiliriz yani bir isimden sıfat türetebiliriz ancak bir sıfattan bir isim türetmemiz mümkün değildir yani Allah azizdir dedik ne anladık bundan İzzet sahibi kadir dedik kudret sahibi alim dedik ilim sıfatı değil mi semih dedik İşitme sıfatını çıkarttı. Basir dedik, görme sıfatını çıkarttı. Yani bakın isimlerden ne yaptık kardeşlerim? Sıfatların olduğuna da iman ettik. Bunlar yani isim ve sıfat ilminde temel husus. Devam edelim son bölüm. Allah'ın güzel isimlerinden bazıları. allah Teala'nın şu buyruğunda bu isimlerden bazıları zikredilmiştir. O öyle öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evet yani şimdi burada aslında Mahmud hocam şeyi göreceğiz. Allah kendini tanıtıyor. Biz kendini tanıtan Allah'ın kelamına kulak verirsek diyorum yeterlidir. Yani kafamızdan bir isim aramaktansa bir sıfat aramaktansa Kur'an ve sünnetle yetinmek gerekir değil mi? Kur'an ve sünnet bildirmişse onunla yetinelim. İşte o güzel sıfatlardan, isimlerden bazıları, evet. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran... Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundu. Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tesbih eder. O, azizdir. Hikmet sahibidir. Haş 22-24 Evet, yani bu bütün isimlere baktığımızda açıkçası Rabbimizi tanıtan güzel isimlerine şahit oluyoruz. Allah ismine Rahman, Rahim aynı şekilde e, bakın burada geliyor. Mü'min, Muheymin, Aziz, Cebber, Mutekabbir Dimselam, Kuddus, Melik. Bütün bunlar kitap ve sünnetin bize haber verdiği güzel isimlerdir. Şimdi Allah-u Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına imanın etkileri. Yani biz mesela Allah-u Teala'nın isimlerini öğrenirsek Hayatımızda o isimlerin etkileri nedir? Yani biz öğrendik, kavradık. Evet Allah'ın güzel isimleri var. Biz bu isimleri öğrenince hayatımızda ne gibi etkileri olur? Yani bilmemiz, tanımamız Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının bize ne gibi etkileri, faktörleri olur? Bunlara değinelim ve bitirelim. Evet. Allahu Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman etkileri. Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarına iman etmenin Müslüman üzerinde büyük etkileri vardır. Müslüman Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını bilip tanıdığı zaman bu onun Rabbi ve Mabudu hakkında daha fazla ilim sahibi olmasını sağlar. Böylelikle ona bu güzel isimlerle dua eder. Evet. Yani biz hani bazen biliyorsunuz reklamlara bakıyoruz Muhammed Ali. İnsanlar reklamları ne yapıyorlar? Çoğaltıyorlar. Yani düne kadar reklamlar saat başı verilirken şimdi 30 dakikada bir 15 dakikada bir hatta ve hatta dakika aralarıyla hatta bazı reklamlar önce mesela 3 dakika iken şu an 15 saniye düşürüyorlar. Yani 3 dakikalık o reklam zaten 15 saniyede hatırlatılıyor. Ne kadar reklam o kadar tanıtım o kadar tanıtım o kadar bağlılık ve tüketim insanları ne yapıyorlar çekiyorlar. Biz Rabbimizi ne kadar tanırsa ismiyle sıfatıyla ona olan muhabbetimiz ve taatımız artıyor. Nasıl ki reklamlar cezbediyor ve tanıtımla insanları e, çekebiliyorlarsa biz de Allah'ın ismi ve sıfatlarını Erol hocam eğer tanırsak bilirsek ona olan muhabbetimiz artıyor. Kadir diye bildiğimizde kudret sahibi olduğunu anlıyoruz. İşittiğini bilince günahtan sakınıyoruz. Alim olduğunu bilince korkuyoruz. Allah her şeyimizi görüyor biliyor değil mi? Ve aynı şekilde buna benzer güzel bütün isimlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde hayatımıza bir düzen getiriyoruz. Korkuyoruz. Ona olan muhabbetimiz artıyor. Haşyetimiz artıyor. Dualarımız artıyor. Kulluğumuz artıyor. Bakıyorsunuz gece vakti uykusuz kalmışız dua ediyoruz. Sabah namaza korkarak kalkıyoruz. Ya Rabbi sen bizi şu an görensin bilensin Ya Rabbi eğer ben senin gördüğünü, bildiğini bildiğim için zaten kalkıyorum ve senin emrine uyuyorum deriz, Allah'ı tanımamızdan dolayı böyle güzel ibadet ve dualara yöneliriz. Allah'ı ne kadar tanımazsak o kadar da cihadet içinde oluruz. İnanın bugün insanların en büyük sorunları Allah hakkıyla tanımamaktan kaynaklanıyor. Eğer hakkıyla Allah'ı tanısalar, azametiyle onu celaline layık bir şekilde bilseler, İlimleri olsa Allah'ın isim ve sıfatlarını, onun hesap günü bunları soracağını hakkıyla öğrenseler insanlar böyle günahlara giderler mi? O zaman yani sorunumuz Allah'ı bilmiyoruz, Allah'ı tanımıyoruz. Yani şöyle bir şey diyelim. Keyfe haluke Allah ya Şeyh Mahmud. Keyfe haluke Allah Yani senin şu an halin Allah'la nasıl diye sorsak, hepimiz kendimize sorsak Allah'la halin nasıl, durumun nasıl? Bağların güçlü mü, kuvvetli mi? Yani mesela ben e, bazen gençlere diyorum ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, ilk 11'ini saydığınız kadar diyorum. Hadi gelin bana Allah'ın güzel isimlerini sayın. Sayabilecek misiniz? Hadi sayın 11 tane Allah'ın güzel isimlerinden sayın. Sayamıyorlar. Yani o isimleri ezberliyorlar. Futbol takımlarını bırakın. Türkiye'deki futbol takımlarını, Avrupa kupalarındaki Avrupa takımlarını sayıyorlar gençler. Yani içimiz gerçekten e, şu an... E, Kan ağlıyor. Günahlar içinde insanlar bugün hayat sürüyor. Bizim onlara yönelik bir projemiz, bir davetimiz olması lazım. Şu anki bu toplantılarımız bunlara vesile olmalı. Allah hepimizden razı olsun. Umutlarımız, amacımız bir insan bile olsa şu sohbetlerde Akan Hocam ve sizin ellerinizle bir insan bile olsa bu dini öğrenmekle dünya dolusu develerden daha hayırlı oluyor bize. Rabbim bizim hepimize inşallah hayırlı yolları nasip etsin. ...bunan ağabeyler... Evet. ben e, ümit varım... ...zaten onlara da güveniyorum kardeşlerim... ...hocalarım... ...ellerinden geleni evet, yapıyorlar... ...hamdülillah... ...yani buraya gelip de bu azmı ortaya koyanların... ...eminim ki yaptıklarına ben bu konuda bir şüphem yok... ...evet... ...bu isimlerin anlamları ve ifade mükemmellik... ...ve yücelik sıfatları üzerinde... ...üzerinde düşünülür... ...ve bunlarla Allah'a ibadet eder... Ayrıca bu isimler Müslümanın gidişatı, na ve hayatının tümünü etki ederek göm verir. Mesela ilim sıfatı, kul Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında olduğunu, ondan haya etmesi gerektiğini, onunla ünsiyet kurmayı ve gönül rahatlığı ve huzuru kazanmayı öğrenir. Yani burada hani bir mağara sakinleri var, 3 kişi. Ben muhtasar bir şekilde hatırlatayım. Bir tanesi vardı onlardan. Hani o mağaraya girmişlerdi böyle bir yağmur yağınca kapıları kapanmıştı. Her biri salih amellerini arz etmişlerdi. Bir tanesi vardı diyordu ki ben diyordu amcamın kızını seviyordum. Ona aşıktım ama onu elde edemiyordum. Fakirdim, mağdurdum ama bir gün para elde ettim. Maddi durumum güçlü oldu, zengin oldum. Adeta avucuma kadar ben onu aldım, elde ettim ama tam ben cima edecektim, harama bulaşacaktım. Allah'ın beni gördüğünü, işittiğini, gözümün önüne getirdim ve ondan sakındım. Ya Rabbi bu amenimi katında makbul gördüysem bu kapı açılsın diye dua ediyordu. Yani burada açık bir delil. İlim, Allah subhanahu ve teala'nın alim olduğunu, ilim sahibi olduğunu bilirsek masiyetten, günahtan, haramdan, kötü sözden, birinin kalbini kırmaktan, değil mi bir yere gitmekten, haramlar işlemekten korkarız. Demek ki o zaman insanlar Allah'ın gördüğünü, işittiğini hakkıyla bilmediklerinden bu haramlara gidiyorlar. Küşat hocam doğru mu? Yani eksiğimiz bu yani inşallah evet. Kudret sıfatı mümin kulun allah Teala'dan korkmayı, onun vaadine güvenmeyi ve Allah'ın şanını yüceltmeyi öğrenmesini sağlar. Evet. Rahman sıfatı kulun mevlasına karşı ümit ve emel sahibi olmasını, Tevbesinin kabulü ve cennete girmek için beklenti, beklenti içinde olmasını sağlar. Evet yani rahmet sıfatını bilirsek onun affedeceğini, bağışlayacağını günahlarımızdan inşallah Allah bizi arındıracağına inanırız. Yani ne kadar çok günahımız olsa da ümitsiz olmayız. O rahmandır, rahimdir ya Rabbi sana döndüm, Rahmansın, Rahimsin, vallahi bir daha işlemeyeceğim. Bu günahlardan vazgeçtim, bugüne kadar kulluk etmedim, nankürlük ettim. Ne dinini öğrendim, ne kitabını okudum, ne peygamberinin söylerlerine, onun sözlerine kulak verdim. Artık tövbe ettim ya Rahman, ya Rahim, bağışlayan, esirgeyen. O zaman e, imanımız artıyor, tövbemiz artıyor, tövbe azmimiz çoğalıyor. Yani isim ve sıfatları gerçekten bilmek hakkıyla kulluğu getiriyor. O yüzden İbni Useymin'in güzel bir sözü vardı. Ben onun dersinden birini takip ederken diyordu ki Allah'ın isim ve sıfatları bilmek Allah'a olan kulluğu arttırır. Ona olan kulluğu arttırır. Ona olan muhabbeti, sevgiyi arttırır yani. Devam edin. Semih ve Basar sıfatları kulun günahlardan uzaklaşmasını itaata vermesini ve mahluka, mahlukata iyilik yapmasını öğretir. Evet. Hafz, koruma sıfatı ise kulun sadece Allahu Teala'ya yönelip ona tevekkül etmesini, sebat ve güvenin oluşmasını sağlar. Evet. Gına ve rızk sıfatları kulun Allahu Teala'nın katındaki zenginliklere karşı beklenti içinde olmasını, insanların yanında yanında olan geçici zenginliklere değer vermemesini sağlar. Yani kina ve burada aynı şekilde rızıklanmaksa zenginlik yani asıl zengin kimdir? Allah. Biz Allah'ın indinde fakiriz ama birilerinin yanında da fakiriz ama herkes Allah'ın indinde fakirdir. Nimet'i veren malı veren, mülkü veren, serveti veren, makamı veren, saltanatı veren bütbeyi veren Allah'tır. Dilerse değil mi? Yüzillü yerin dibine geçirir. Ne yapar? Alçaltır. Ve dilerse de izzu, aziz kılar, üstün kılar. Yani o yüzden benim yani üstünlüğüm Allah'a ait. Allah dilerse üstün kılar. Üstünlük de malda, mülkte, saltanatta, mevkide, makamda değil kardeşler. Benden iyi biliyorsunuz bunları. Nedir? O da takvadadır, imandadır yani. Kişi mesela hocam ne kadar tevhid ehli olursa o kadar takvalıdır. Ne kadar salih amel sahibiyse o kadar takvalıdır. Şirkten ne kadar sakınıyorsa o kadar Allah indinde sevimlidir. Allah subhanahu ve teala kafiri sevmez, haramı işleyenleri sevmez. Şimdi bazı insanlar çok güzel evleri olmasını istiyor, vinnaları olmasını istiyor. İçinde havuzlar olsun, bahçeler olsun, bağlar olsun. Aslında her insan kendi cennetini kendi dünyasına göre kuruyor. Ama biz cennetimizi kitap ve sünnete göre kuralım. Her insanın kurduğu dünyada bir cennet var, tasarladığı bir cennet var. Onunla mutlu oluyor. Ama biz cennetimizi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinde haber verdiği gibi kurmaya çalışalım. Şimdi mesela bir insan Kürşat hocam diyelim ki malı var, mülkü var, serveti var, makamı var, rütbesi var, değil mi? Ama namaz kılmıyorsa kurtulur mu? Ben namazdan dönüyordum Barbaros Camisinden buradan bizim oğlanla, Abdüselam'la beraber, oğlum dedim, böyle bir insan olsa dedim, böyle bir insan dedim, Allah indinde sevilir mi? Dedi baba, sevinmez dedi. Dedim oğlum, niçin sevinmez? Dedi ki, çünkü, namaz kılmıyorlar. Ben oradan gelinceye kadar, hep bunu terennüm eyledim Çünkü namaz kılmıyorlar, çünkü namaz kılmıyorlar. Şimdi mevkisi var, makamı var, saltanatı var, rütbesi var. Değil mi? Dilediği insanlar, emrinin altında. Namaz namaz kılmıyorsa, Allah sever mi? Allah razı olur mu? Vallahi sevmez. Çünkü namaz kılmıyorlar. Mesela bazı insanlar var. Şöhretleri çok meşhur değil mi? Çok seviliyorlar. Bütün insanlar dört gözle onlara bakıyor. Twitter'larına, Facebook'larına veya resimlerine veya onların konuşmalarına veya maçlarına veya bir takım olduğunu düşünün. Şehire geldikleri zaman milyonlarca insan onları takip ediyor. Peki namazları yoksa Allah indinde sevilirler mi? Daha sabılmazsa sevilmezler. Çünkü namaz kılmıyorlar. Çünkü namaz kılmıyorlar. Değil mi kardeşler? buldu. Herkes Razı olsun. Güzel. öyle diyor. Doğru diyor. Allah razı olsun. Peki Allah ondan razı olur mu? zannetmiyorum razı. Neden? Çünkü yani küfür üzere ölmüştür. Yani bir amelin kabulü için değil mi? Bir amelin kabulü için tevhid lazım. Eğer o tevhid ehli de olsaydı çok insanın duasını almış olurdu. <gülüyor> Tabi esprini söyledi, direkt cennetlikten. <gülüyor> işe demenizi gerekiyor. O zaten hocam Allah ibadeti ihlasla kabul eder. Evet. İhlasla yapılmayanı Allah kabul eder. Hocam tevhid edildi. İhlas tevhiddir zaten. Yani, evet. Gerçekten Allah'a has kırılır. Karşılığını ancak Allah'tan bekleyerek yaptığından dolayı. Bırak müşrikleri kafirleri bir müslüman dahi karşılığını Allah'tan beklemeden yaparsa bir şey. Yani hani cehenneme gelecek ilk, ilk muvahhidler. Deli deli üç sınıf var. Bunlar Müslümanlardan olan üç kişi. Hani birisi zengin, madalyi dağıtan insan. Cömert desinler diye yapmış ve denildi de diyorum Allah'çılığı. Evet. Ateş atı yazın. Çünkü kumalı oldu, kumalı oldu. O adam oldu. Zaten alaca oydu. İnsanlar desinler diye idi ve denildi de. Günümüzde de bak herkes hayran olmuş Edison'a. Ed ed ed yani işte herkesin bir tane bilim adamı söyle deseler Edison geliyor. Meşhur oldu. Niyeti meşhur olmak olabilir. Onun pazarlayarak zengin olmak olabilir. Bilim dergilerinde yer saygı olmak olabilir. Bilmiyoruz. Hocam, Ama yani Allah o, Onun ne niyetle yaptığını bilir ve karşılığını verir. Hocam e, muhterem Mahmut hocam bir Edison şu ampülü buldu değil mi? Ama asırlardır yüzyıllardır yani ampülden milyonlarca kat daha büyük enerji olan bir gündüzü veren Allah'ı neden düşünmüyoruz? <gülüyor> yani güneşi veren Allah milyarlarca büyüklüğünde ampullerden yani belki yani bilimsel olarak ispat edilmesi mümkün değil. Ölçülmesi mümkün değil. Bedava almışız yani. Allahu Ekber. Evet. Allah şey, Şimdi benden, hani bu ateist kesimin, <gülüyor> layık kesimlerin, özellikle akılcı kesimlerin, akla çok büyük değer verenlerin en büyük yani özellikleri dünyada var olan bilimsel verileri üstün görüyorlar, yücertiyorlar. İnanın kendi burunlarının önünü göremiyorlar. Allah bir burun vermiş, bir burun vermiş. muhteşem bir varlık yani Allah'ın yarattığı bir organ. İçeri giriyoruz, içeride bir gaz kaçağı olsa burnumuzla keşfediyoruz. İnanın o burun olmasa, efendim burun <gülüyor> <gülüyor> Niye hayırdı? Yoksa bursuz, <gülüyor> sen dalbeymiştin neyin burnundan? Yok ya yani bir, bir burun bir burun, bir <gülüyor> burun Yok ya maşallah. Allah'ım güzel yaratmış Hakan hocam ya baksana. Mesela, Çok yaratmış, <gülüyor> yakışıklı genç bir kardeşim yani. <gülüyor> <gülüyor> ben hasıl yani güzel bir espri yaptınız kardeşler. Burada İnsan kendi bedenine bakmıyor bu akılcı kesimler ateist kesimler Hürşat hocam Allah'ın varlığını inkar edenler bedenine bakıp organlarına bakıp aklına bakıp kalbine bakıp iç organlarına bakıp şu gözlerine bakıp hocam kaşlarına bakıp kafasına bakıp ellerine parmaklarına bakıp demiyorlar ki ya Rabbi sen ne büyük azimsin ama Edison'u övüyor. Veya bilimsel veriler ortaya koyan insanları göklere çıkartıyor. Bazen bana çok e, küfür ediyorlar, sövüyorlar. Akılsız adam diyorlar. Aklını kullanmayan adam. Ya biz aklımızı kullandık, Rabbimizi bulduk. Siz aklınızı kullanıp daha göklerin, yerlerin yaratıcısı Allah'ı bulamadınız. Bu mu akıllılık? İlginç bir şey yani. Bir şeyde ayet Hadi ediyorsa, bir diye. Evet, evet. Bir sivrisine, sivrisineğin kanadını yaratamazlar. sivrisineği yaratsınlar diyecekler. Şakonlar yaptılar. Yani mekanizma tamamen yemeğe benziyor. Ot koydular. Su çıkması gerektiriyor. Su, su çıktı. <gülüyor> <gülüyor> su ya. su çıktı. yani ya. Orada <gülüyor> <Suyu gülüyor> <çıktı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bu ne ispat ediyor Kürşat hocam? İnsan aklı, beşeriyetin aklı aciz. Rahman'ın yarattığı varlıkların önünde acizler yani. Çok acizler yani. Bir ya, hocam, Şimdi, ya. Bir atasözü var ya hocam Arapça şey men alefe nefsuhu fakat ara rabbe. Tabda nعم. Kim nefsini kendini bilen Rabbini bilir. Ya. Maksit diye söylenir de. Aynen. Bu durumda bu. Bu şekilde gerçekten akıllı insan ak, yani akılcı olmaz. Akıllı olur yani aklının da bir yeri olduğunu, bir sınırının olduğunu bilir ve gerçekten sahibini tanır, ona teslim olur. Burada şeyi çok güzel ifade ediyor. Yani i̇mam Gazali Gazzali oh, evet. İnsan diyor, hakkı buluncaya kadar akıl onun hakemidir, hakimidir. Evet. Ama hakkı bulduktan sonra akıl artık mahkumdur. Neyin mahkumu? O bulduğu hakikatin mahkumudur diyor yani. Bu akılcı denilenler hakkı bulma yani hakkı bulduktan sonra bile hakkın mahkum olmuyorlar. Hala devam ediyorlar. Yani bu böyle bir haddi aşma var. Hakkı arıyordun, buldun ona teslim ol o zaman. Hakkı bulduktan sonra da teslim olmuyorlar. Çok doğru. Onların amacı teslim olmak değil yani. Allah'la Allah'la mücadele etmek. Yani öyle insanlar var ki Allah Subhanahu ve Teala'nın şahsına, zatına küfür ediyorlar. E yani geçen bize de öyle sataşmalar oldu. Evet hocam. Tabii tabii. Hı -hı. Hazreti Ömer eee bunu dar bilince bir adam Tekererli insanlar dedi. Proklamasyonumuza bu çarpacak çarpıyor. çarptık. diyor fizikçi. Değil mi? <gülüyor> Stefan Halla diyor. Hı -hı. şey yaparken geldiği dünyayı yarattık. Cehennem oldu mu? Ateşimi güçlendirdi. Biraz etiş. Hım. bu kadar büyük ki, Ve geri Evet. Evet, bunlar böyle. Acizler devam edelim. Ceber, melekut, kibriya, azamet sıfatları kula yaratıcısı Allahu Teala'yı büyük görmeyi vücepliği mahlukatın, azamet, büyüklük ve ceberutun tüm seveyi ve allah Teala'nın yanında bunların bütün küçük görülmesini sağlar. Evet yani ceberut, melekut, kibri, azamet bütün bunlar yücelik ifade eden sıfatlar. Ne kadar biz bu sıfatları bilirsek onun azametini, büyüklüğünü anlarız. Azametini ve büyüklüğünü bildiğimiz için de ona olan muhabbet, kulluğumuz artmış olur. Son bölümünüz allah Teala'nın diğer güzel isimlerinde ve yüce sıfatlarında da aynı durum söz konusudur. Zira bu güzel isimler ve yüce sıfatlar bunlara iman eden kişinin bütün hayatı boyunca Allahu Teala'ya ibadet etmesini ve ondan korkma, korkmasını sağlar. Evet Elhamdülillah bugünlük yani akayit dersimizi burada bitirelim. Yani bu dersimizde güzel isim ve sıfatlara değindik ve bitirmiş olduk. İsterseniz birkaç tane de iş diyelim hemen fıkıhtan. Sonra da size inşallah bir ikramda bulunmuş olalım. Kaçıncı soruda kaldık hocam? Otuzuncu soruda mı kaldık acaba? Otuz da bitti. Otuz birinci soru. O da bitti. Otuz ikinci soru. Pabuç altı necis olduğu zaman nasıl temizlenir? Toprakla hocam. Toprakla. <gülüyor> <gülüyor> Suyla temizlenmez mi? Valla hocam köydeysen toprakla temizlenmez. <gülüyor> <gülüyor> evet. Devam edelim. Ee, Muhammed Ali oku, istersen otuz ikinci sorudan. <gülüyor> Evet. Veya... Hocam hocam. Tamam. Kim okumak isterse. Evet, Kürşat hocam. Kürşat hocam. Tamam. Ses gelmiyor. Sesin okuy. Ses ver. Okuyursun. Evet, ses, tamam. ses, ses gelmiyor. Tamam. Peki. Evet. Devam edelim peki. 32. Evet. 32. soru. Tabuç altı necis olduğu zaman nasıl temizlenir? Bilmeden, sesim, ilgisi, sünnet olan tabucun altında bulaşan necazeti toprağa sürterek temizlemektir. Evet. birinci delil sizden biri mescide geldiğinde ayakkabısının altını çevirerek altına baksın eğer necaset ulaşmışsa onu yere sürtsün sonra onlarla namaz kılsın evet sahih hadis, sahih hadis. Ebu yani şimdi biz mescide giderken pabuçlarımızla beraber mi gideceğiz şu an halılarımıza basarak mı gideceğiz tabi o zamanlar mescitlerde halılar yoktu Hasırlar yoktu, kilimler yoktu. Sahabe Rıduvanullahi Aleyhim namaz kılardı peygamberle beraber. Yani toprağın üzerinde namaz kılarlardı. Biri belli bir alan var. Belli o mescide geldiklerinde pabuçlarının altında necaset olabilirdi. Peygamber ashabını ikaz etti. Çünkü o necasetle geldiği zaman namaza manidir. O mekanın necis olmasını sağlar. Böyle bir durumda ne, ne, ne yapmamız gerekiyor? Bakın sizden biri mescide geldiğinde ayakkabısının altını çevirerek altına baksın mescide gelmeden önce bakın bunlar dikkat etmemiz gereken mescid-i adaplarından bir tanesi ve onu yere sürsün eğer necaset bulaşmışsa sonra onlarla namaz kılsın demek ki mescidden önce necasete dikkat edeceğiz eğer ayakkabımızda veya bizim pabucumuzda bir necaset varsa da onu toprağa sürerek çünkü toprak temizleyicidir arındırıcıdır su gibi temizleyicidir bize şeriat, Kur'an ve sünnet toprağın da temizleyici olduğunu bildirmiştir. Evet ayakkabıyla hocam. Ayakkabıyla namaz kılabiliriz. Necis olmadığı müddetçe. Ama tabi şimdi biz örneğin camimize gittik. Abdestimizi almak için veceye girdik. Çıktık sonra abdestimizi aldık. Bu ayakkabıyla şu an mescide girmeyi söylemiyoruz. Yani böyle bir şey asla asla mescid adabına sığmaz. Ama dağdayız. Veya bir futbol maçındayız, kardeşlerle, dostlarla piknikteyiz. Çimenlik var, topraklar var. Elhamdülillah bir necasete de bulaşmamışız. Tertemiz o ayakkabılarla, pabuçlarla ne yapabiliriz? Namaz kılabiliriz. Ehli kitaba Peygamberimiz muhalefet etmek için namaz ayakkabıyla ve pabuçla, terlikle zemretmiştir. O yüzden halı terlikleriyle namaz kılmakta hiçbir sakınca yok. Ki ehli kitap bunu yapmazdı bizim peygamberimizin bize eder inşallah. Evet. Güzel. 30 soru. Köpeğin yaladığı bir kabın temizlenmesi nasıl oldu? Sünnetten delille açıklayınız. Köpek necistir. Yaladığı şeyin ilki toprakla olmak üzere yedi defa yıkamak gerekir. Birinci delil. Köpeğin yalamış olduğu çanağınızın temizliği ilki toprakla olmak üzere yedi kere yıkanmasıdır. Müslim Ebu Davut Ahmet Evet yani bütün sünen kaynaklarımda hemen hemen gelmiş köpeğin salyası necistir dilinin değdiği yer necistir bir tabağla değse necistir oranın mutlaka temizlenmesi gerekir tabi bazı fıkhi sorularımız biz bir kitabı takip ederek geldiğimiz için bunların üzerinde duruyoruz günümüzde şu an mesela köpekler yok gerçi evlerde şu an aşırı Fıkhı derecede oluruz. köpek besleniyor Şimdi bu durumda evcil köpek de olsa veya şu anki hani dışarıda bazen gördüğümüz köpekler de olsa bunların hükmü aynı mı? Evet hükmü aynıdır. Bu evlerde bu köpeklerin de en, dillerinin dediği necistir yani. Av, köpeği, mı, hocam? Onlar müstesna. Yani Allah Resulü bunları müstesna kılmıştır. Güvenliği sağlamak amacıyla avları muhafaza etmek Av, amacıyla. Bu, evet. Bu müstesna ama bu evlerde beslenen Hayır. Av köpeği mesela evinde bahçede. o zaman salyası necis ama O getirdiğinde necis değil mi? Hiç necisim necisim evet. necis değil e, Hadis bize bunu böyle ispat ediyor evet. Ama şu anki mesela Şuralarda çok görüyoruz bazen istasyonlar Oralarda falan e, Bunların hepsi mesela düşünün ki bir tabağa Dilini değdirse ve hangi bir e, Kabın üzerine gelmiş olsa Bunlar necistir salyalarında Mikrop vardır necaset vardır Bunların temizlenmesi mutlak anlamda gerekiyor. Evet. hocam köpek besleniyor. Evet. Her gün köpek yani, Doğru. Şu karşı binada var evde hocam köpek hocam besleniyor. Hocam. İkinci katta var bizim hocam köpeğin havlaması sesi geliyor yani bazen işte asansör falan sorun oluyor veya elektrik gidiyor. Biz oradan geçerken hani o sesi duyuyor, havlıyor yani evin içerisinde köpek e, olan melek girmez falan gibi cümleler. E, Doğru, sahihtir. Hadis var, Buhari Müslüm'de hadis var. Resimlerin olduğu ve köpeklerin olduğu evlere asla rahmet melekleri girmez. Girmez. Sahih hadistir yani. Bunlara iman edeceğiz. Peygamberimiz bunları bize söylerken hikmetinden dolayı, bildiğinden dolayı, hayrımızdan dolayı bizim bilmediğimiz Meleksiz ama... Yaşamayalım <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> devam edelim 34. Soru. ölü hayvanın derisinde bulunan necaset nasıl temizlenir sünnetten delil açıklayınız ölü hayvanın necis sayılan derisi tabaklanma ile temizlenir birinci delil ölü hayvanın derisi tabaklanınca temiz olur müslim ve diğerleri evet demin köpeğin salyasının veya necasetinin temizlenmesi konusunda ilki toprakta yedi defa yıkanması gerektiği üzerinde durduk. Peki ölü hayvanın, ölmüş leş, yani ne diyoruz biz buna mundar diyoruz değil mi? Böyle bir hayvan var. Ve bunun diyoruz derisi nasıl tabaklanırsa o şekilde temiz olur. Yani biz o hayvanın derisini ne yapacağız? Tabaklayacağız. Tabaklama nedir? Tuzlama. Yani tuzlama, tuzlama değil mi? Tuzlama, belli bir gün bekletme, o artık necasetini otomatikmen atıyor. Ondan sonra da bu şekilde ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Nitekim Peygamber dedi bakın Müslüm'de geliyor. Ölü hayvanın derisi tabaklanınca temiz olur. Son bir soru daha işleyelim. 35. soru. 35. soru. Yerde bulunan necas necasetin temizliği nasıl olur sünnetten birini açıklayınız. Sünnet olan yerde bulunan necas necasetin temizliği üzerine su dökerek temizlemektir. Birinci delim. Resulullah mescidde bir bedevi Arap gelerek mescid içine böyle etmişti. Resulullah ise onu temizlemek için o kirlenen yerin üzerine su dökerek temizlemişti. Yani bir yerde bir mekanda herhangi bir necaset bulmuş isek onu temizleyenin su olduğunu öğrendik. Peygamber aleyhisselatü vesselam Mescid-i hadi otururken ashabıyla beraber bir tane bedevi geliyor ve bedevi kalkıyor mescidin köşe tarafına gidiyor orada bevlediyor. Peygamberimiz bunu görünce ashabı da görüyor ashabı tabi hareketlerini üzerine yürümek istiyorlar peygamber sakinleştiriyor onun yanına gidiyor ve ona öğüt veriyor sonra da sahabeden bir kova bir kova su getirmelerini istiyor ve suyu getirtiyor ve üzerine su döküyor demek ki su temizleyici arındırıcı dolayısıyla bir mesc mescitte olsun bir mekanda olsun bir yerde olsun Üzerine su döktüğümüz zaman arındırıcı da temizleyici. Hocam e, bu hani e, idrar konusunda geldiğinde aklıma geldiğinde istibrar mı diyordunuz? Evet. Şimdi istibrar olayı yok. Şimdi ben geçenlerde aklıma bir şey takıldı. Alimler öneriyor işte e, küçük abdestlerinizi bozduktan sonra kırk adım yürüyün diyor. Hı. Şimdi e, idrar necis. Şimdi biz kırk adım yürüyerek niye biz kendi giydiğimiz çamasını necis hale getirmeye çalışıyoruz? ne yapalım yani yürümesek olmuyor mu? O şöyle şu anlamda diyorlar. Yani mesela 40 adım yürü eğer yine bir zorlanma yine senden bir idrar gelecekse o anlamda ne yapacaksın? Yeniden dön geri yap ama böyle bir şey dinde yok böyle bir şey sünnette sabit değil. Yani biz Wc'ye girdik hacetimiz ihtiyacımız giderdikten sonra bitmiştir. Eğer yok bir insan rahatsızsa, yani sağlık sorunları yaşıyorsa o ayrı bir mesele. Ama hiçbir sorunları olmayan, sağlık problemleri yaşamayan genç bir fidan insanın ben vec'e girdim. Sonra da illa illa illa 40 adım yürümeliyim. Bu bir dindendir anlayışı. Sünnetle de sabit değildir. Bunun bir delili yoktur. Özellikle bu cezaî Allah'ın şeytanın hileleri verir. Evet, evet. Orada Şeytanın e, sultilere oyunu diye e, bir bahis az sevdirmez giydirmez e, şeylerden bir tanesi diyor ki birisi budur diyor. Hı hı. E, e, şeytan diyor temizleneceğim diye işte idrarım e, gelecek diye yürütür. E, ondan sonra hop batır, zıplatır, bir e, e, zaman bir daha mı bozuyor? Kendi kendini ne yapar falan diyor. Hı hı. Yaptıkça yaptırır diyor. Halbuki şeytan diyor. O her hareket ettikçe diyor gelmeyeni de getirecekler diyor. Yani bu şekilde yapıyor. Allah diyor, Celle, Celle böyle bir şey emretmedi. Resulullah bunu emretmedi diyor. Sadece kişinin yapabileceği şudur diyor. İbn Cerir Ahmed diyor. İki parmağıyla diyor kanalı bu şekilde diyor sıkmasıdır diyor bu şekilde. Bunu yapmakla mükellefiyet diyor. En fazla bunu yapabilir diyor. Bundan sonrası diyor şeytana şeytanın oyunlarımdan. Vesvese. Yani insan kendisini bilir eğer zor durumda kalıyor veya rahatsızlığı varsa biraz daha fazla beklesin ve halini gidersin sorununu gidersin ama illa 30 adım 40 adım zorunda değil bir de mesela ben şu an abdest almak istesem yani veci ihtiyacım yok yine de mi veciye taharetlenmek için gideceğim şimdi bizim memleketimizde şuna inananlar var illa abdest öncesi ne yapacaksın? Taharetlenmek zorundasın diyorlar. Taharetlenmek bir ihtiyaçsa, ise, hacetse, girersin. İnsan tabi bevli varsa, büyük haceti varsa girer. Ne yapar? Bunları gideri temizlen, aranır ve sakin bir halle gelir abdest alır. bundan sonra namaza durur. Ama bizde yani memleketlerine var şu yaygın, madem ki abdest alacaksın, illa taharetlenmeye gitmelisin. Bu yanlıştır. <gülüyor> yani illetah <gülüyor> eden şey de bana yitkездir kötü şeyler. Neydi o da çok fazla. Da, yani kez, yani Sen öğrendin. E, e, e, e, Öğrencilerde hiç kaldı mı? Bir şey kaldı Kalsan görürdün. Ya bu insanlarla yaşamak ne kadar? Bir yere tuvaletten çıkmak. Çık ben çiğnattı. Binur kalkıyor, binur kalkıyor. kalkıyor Vesvese. Su döküyor, su döküyor, döküyor, döküyor. Yani enteresan. Yani, çıkıyor dışarı. Ondan sonra bir daha sıraya giriyoruz ve vesvese eğiliyor, kalkıyor. Vesvese mi? Gel adam sana emretmez. Resulullah böyle bir şey yapmadı. Ne yapıyorsun? Lise'ye giden bir çocuk üst üste o kere o kere kere uzak uzak yok, 17 kere düzeltes almış. Yok Kur'an vurur, yok Kur'an vurur. Referetmiş Allah'a. Çocuklanmış Allah. 17 defa düzeltes almış 17 defa. Artı bu vesvese. bunu söç demiş. Bak bunun işte şu. İlgileniyom şimdi Söyükkan diyor vesveseyi. Oğlum her tarafın burası çık oradan demiş tamam mı? <gülüyor> Kuşkoşuluk. Kuş Çocuğu başka da başka yoruldu ama o da şey bir arkadaş <gülüyor> çok güzel yani. Evet. Onu her tarafın burası çık vesveseye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yenilmiyor 17 kere kızarttığı saldırı çözdü. Giliyor mu çıkıyor musun? Giliyor mu çıkıyor musun bir dakika da sürdü bu davam olsun. Gelecek benim hürmetim. Burası öleceksin e, sen. Abdestsiz namazı yalnız da gidiyor. Bu Hocam, bak Kürşat Hocam müthiş bir soru sordu. Bir dinler yani, misiniz? Hani, bak hocam. hocam. Duymuş, bak. Neyim, hocam? Dinleyelim Bence, bak sonra, hocam. Sorması, gelecek ümmetin abdestsiz namazı olacak yani, şey. Bir, bir söylemişti. Görmüşsünüzdür bu Ben hemen çıkar çıkmaz abdest almıştım. Hocam bak yürüyordu çünkü lafı. Hocam bakın şu Hasan. 10 günlük orada. Cumhuriyet 10. Mahallesi'nde Hasan Hoca diye biri var ya. Hmm. Onun bir halifesi. Hmm. Karaylanda Karayalıncak'ta sinde bir tane nakib olduğu bir mescit. Hmm. Orada bir Hasan Hocanın halifesi Mustafa Hoca diye birisi var. Yaşlı bir adam. Çok hürmet ediliyor onu. Onun için tam uzak yerlerden geliniyor. Öyle bir şey bir gün namazı o kıldırdı bütün cemaat toplanmış döndü cemaate dedi size bir şey söyleyeceğim biz de dikkatle dinledik önemli bir şey söyleyecek herhalde cebinden şöyle bir çöp çıkarttı hocam çöpü, çöpü gibi işte bu benim çöpüm işte de bu benim pamuğum dedi böyle. bunu dedi alırsınız Tam içine Allah, ın Allah, ını Allah ını sokarsınız dedi tamam mı yöntem buymuş böyle bunu yapın diyor gerçekten millet de böyle hujuyla dinliyor. Tabii vokal şey. başlamıyor. <gülüyor> ee, yani Allah sende seni böyle bir şey imzetmedi yani Sufi seti sende ashabta böyle bir şey yok. Deli sormak. Biz gördük, duydunuz gözünüzle. gördük. Anladım, bir şey adam ya, hala yaşıyor peki ne ya anladık ya. şimdi buradan e, şunu çıkarttık değil mi son noktamız o zaman demek ki bazıları dinde olmayan sünnette olmayan kafalarından bir şeyler üretecekler <Gülüyor> Peygamber aleyhisselatü vesselamın yani o anlamda söylediği bir lafızla bir hadis ben bilmiyorum ama şu an bu ümmetin abdest alırken bile sünnetten uzaklaştığından haberdarım Hatta Peygamberimiz benim aldığım gibi abdest alın. Yoksa eksiltmeyin. Kötülük yaparsınız. Zummedersiniz dedi. Sahih hadisler vardır. Namaz kılma da böyledir. O yüzden biz hadisler ışığında abdest almaya ve namaz kılmaya emniyet vermemiz lazım. Yani bize birisi bir dini öğretirken bunun deliline, kaynağıne, Mesela biz burada bu fotokopilerden işliyoruz. Burada hep kaynak var değil mi? İşte türümüz İbn-i Mace Müslüm, Bukhari Müslüm, Ebu Davud, bütün bunlar kaynaktır, hadis kaynaklarımız. Peki bu Hoca Efendi değil mi Mahmut Hocam bunu söylerken eline çöp alıp bir eline de pamuk alıp o dediğin şekilde yapması <gülüyor> peki delili var mı? Orada delirir sorsam bir hocam seni orada ne yaparlar yani şutlarlar yani anında. Ben, siz, siz, ya şey ya. Neyse. Ne ya. dersi bitirelim inşallah çayımızı içeceğiz. Allah'ın izniyle Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en ilahe illa ente ve estağfuruk ve töbü. İleyk size bir içli köfte ikram edeceğiz inşallah. Olsa Esma ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Ümran getirebilirsin Ümran.